Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun. Bütün âlemlerden Allah'a hamdolsun. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a selam ve selam olsun. Ehli beytine, sahabesine selam ve selam olsun. Bütün müminlere, Müslümanlara, Allah yolunda çaba gayret, sarf edenlere, cehd edenlere selam olsun. Ve ve Can Sara selam olsun. Allah'a hamd olsun. İlk mescidimizi açmış olduk. Başlangıç yapmış olduk. Her bir kardeşimize tek tek teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun maddi, manevi, zahiri, batını yardım etmeye çalışan, çaba gayret sarf eden <gülüyor> her bir kardeşimize ayrı ayrı, tek tek teşekkür ediyoruz. Elbette ki Allah her bir kulun yaptıklarının karşılığını verecek ama her zaman için Öncüler, öndekiler, ilk işi yapanlar hep önde olmuştur. Allah onları öne alır. Öyle buyurmuştu Allah ayet-i kerimede. Öne geçmek isteyenleri Allah öne alır. Geride kalmak isteyenleri de geride bırakır. Bu tercih onlarındır. Evet, kardeşlerimiz öndekilerdir, önde yürüyenlerdir. İlk işi yapanlardır, buna beraber hicret edenlerdir, ensar olanlardır, işin temelinde yer alanlardır. Binayı temelin üzerine inşa ediyoruz tabii ki. Hamdolsun temel sağlamdır, sağlam olmuştur. Her bir kardeşimiz çabasını, gayretini etmiştir İnşallah hakkımızda hayırlara vesile olur, bütün ümmet için <gülüyor> hidayete vesile olur, marifetullah'a Rabbimizi bilmeye tanımaya vesile olur, imana, aşka, muhabbete vesile olur, cennete vesile olur rahmete vesile olur. Bunun için de çabamızı, gayretimizi sarf edeceğiz. Yoldayız, yürüyoruz. Öyle buyurmuştu Allah ayet-i kerimede, "Zerre kadar hayır, zerre kadar şer nerede olursa olsun ister göklerde olsun ister yerin dibinde olsun ister bir kayanın içinde olsun Allah onu mutlaka karşınıza getirir. Hâdolsun hayra koşuyoruz. Hayır yolunda koşuyoruz. Hayrı kazanmak, hayrı kazandırmak için koşuyoruz. Bu bir imkan. <gülüyor> Kendi çabamızla, gayretimizle kulluğumuzu yaparız. Ama bir de Allah başka imkanlar vermiştir. Birbirimize yardım ederken, hidayete, imana vesile olurken, Allah'ın vahyini taşırken, cennet yolunda en ufak bir yardımda bulunduğumuzda, o yardımda bulunduğumuz, destek olduğumuz, vesile olduğumuz, her neyi kazanırsa, Allah onu bize de yazar. Onunla, onlarla kazanmış oluruz. Hep beraber kazanıyoruz, kazanacağız. Öyle ki, bir değil, bin, belki yüz binlerce kazanıyoruz. Aynı şekilde, mescidimiz için de bu böyledir. Böyle, hizmet verdikçe, burada Allah dindikçe, Allah'ın ayetleri ders edindikçe, Rabbimiz'i tanıdıkça, anladıkça hizmete devam ediyor. Bu sadece burada hizmet vermiyor. Gördüğünüz gibi çekim yapılıyor, dünyanın her yerine ulaştırılıyor. Bu durumda Çalışanlar ne kazandığını bilmelidir, <gülüyor> anlamalıdır. Allah'ın nasıl bir ikramda bulunduğunu anlamalıdır. Elbette ki işlerini yürüten Allah'tır. Mesele, ben yapmak istiyorum demektir. Yapmak istiyorum, yardım etmek istiyorum, destek olmak istiyorum. Bir çivi çakmak istiyorum. Her ne olursa olsun. Allah'ın verdiği bir imkan, Allah'ın verdiği bir şereftir. Allah öyle buyuruyordu. Bütün mescitler Allah'ındır. Allah benimdir dedi. Bütün mescitler Kabe'nin şubesidir. Kabe'yi temsil eder. Dolayısıyla... Bütün meşgitler Allah'ınsa hepsine Beytullah denir. Beytullah yapıyoruz. Bunu anlamak lazım, anlayalım diye söylüyoruz. Bunun için Allah'a hamd ediyoruz. Geçen Ramazan'ın başına yetiştirmeye çalıştık. Takdir böyleymiş, yarısında birini tamamlamış oldu. İnşallah en kısa zamanda tekkini de tamamlıyoruz. Bu başlangıç mescit ne için vardır? Ya da mescid, cami ne için vardır? Derya, Kur'an kursu, medrese ne için vardır? İnsan için vardır. Eğer orası boşsa orası boş bir yerdir. Orada gönüllerin <gülüyor> İnşa edilmesi için mescitler vardır, Allah'ın ayetlerini ders edilmek için vardır, İnşallah bunu yapacağız. Her türlü hizmeti vereceğiz, gönüller Allah'a dönsün, gönüller mescide Kabe'ye dönsün. <gülüyor> Rabbimizi bilelim, tanıyalım, yoluna girelim, yürüyelim, Rabbimize koşalım. Rabbimiz bize kurum güzel yaptın desin. Tek bir derdimiz vardır bu hayatta, o da budur. Kurum güzel yaptın desin, kurum doğru yaptın desin. Seni seviyorum kurum desin, senden razı oldum kurum desin diye. Bunu yaparken engel tanımıyorsun hiçbir engel tanımıyoruz. Kardeşlerimiz zaten inşallah bunun şahididirler. Engel de tanımıyoruz. Yokluk da tanımıyoruz. İmkansızlık diye bir şey tanımıyoruz. İnşallah beraber şahit oluyoruz. Çünkü işini yürüten Allah'tır. Sen işini yap. Gör. Sen kulluğunu yap. Sen çabanı gayretini sarf et. Gerisi Gerisi bana ait. Öyle buyurur. Sen yürü, ben seni yürüt, yürütürüm. Sen çabanı, gayretini sarf et, ciddi yol, samimi yol, ben gerekeni yaparım. Hep beraber yollara düştük, hicret ettik. Hamdolsun, Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. O Allah yolunda hicret edenler, onları misafir edip karşılayanlar, onlara yardım eden ensar, bir de güzellikle onlara, tabi olanlara, Allah onlardan razı olmuştur. Muhacir, ensar ve bir de kıyamete kadar güzellikle, güzel bir şekilde onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur buyurdu. Allah'ın sözü bu. Hicret edenler inşallah bunu tatmıştır, bunu anlamıştır. O gönül huzurunu tatmıştır. Allah'ın onlara seni seviyorum demelerini tatmıştır. Aynı şekilde kardeşlerimiz birbirlerine yardımcı olmuşlardır, birbirlerine bir de ensar olmuşlardır. İkisini beraber yaşamışlardır, tatmışlardır. İnşallah iki sefer Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Allah razı olmuştur. Elbette ki bu hacirlik de ensarlık da devam ediyor devam edecek. Ne zamana kadar? Bütün ömrümüz boyunca, bütün hayatımız boyunca devam eder ve devam edecek. Hep ensar olacağız kardeşlerimize muhacirliği zaten tattık, yaşadık, yaşıyoruz. İnşallah Ensar olmaya devam ediyoruz. Sadece zahiri olarak Ensar olmuyoruz. Ensar, yardım edenler demektir. Bir de manevi olarak Ensar olacağız. Gönüllere Ensar olacağız. Gönülleri misafir edeceğiz. Dışarıdan gelen kardeşlerimizi misafir edeceğiz. Gönüllerini yedireceğiz, içireceğiz, nefes aldıracağız. Neyle? Aşkla, muhabbetle, yakınlıkla, kardeşlikle bunu yapacağız. Kardeşlerimizi inşallah burada misafir edeceğiz. Manevi ikramları burada yapacağız inşallah. O ikramları her beraber alacağız, kazanacağız. Allah'ın vahyini buradan taşıyacağız inşallah. Hep söylüyoruz. Dünyanın her ülkesine, her şehrine, her köyüne, kasabasına, mahallesine, her evine, her evdeki her gönüle taşıyacağız inşallah. Allah'ın vahyini taşıyacağız, marifetullah'ı taşıyacağız. Resulullah Efendimiz'in hayatını, aklakını, sünnetini taşıyacağız. Aşkı, muhabbeti taşıyacağız. Vuslat yolunu taşıyacağız. Bununla beraber, kardeşliği taşıyıp, vuslat yolunda, Allah yolunda, silah-ı müstakimde beraber yürüyeceğiz. Rabbimize firar edip koşacağız. Huzura varıncaya kadar. Hadi kulum gel deyinceye kadar. <gülüyor> Elbette ki hepimiz biliyoruz. Rabbimiz bir gün bize gel diyecek. Ve hepimizi huzurunda toplayacak. Hz. İbrahim öyle buyurmuştu. İnsanları huzurunda topladığın o günde beni rezil etme ya Rabbi dedi. Uğrul azm bir peygamber beni rezil etme diyor. Bu durumda bizim de artık nasıl beni rezil etme dememiz gerektiğini anlıyoruz, anlayacağız inşallah. Her geçen gün, o güne her neyi yazdıysak Allah'ın huzuruna O gidiyor. O gün bir daha geri gelmez. Hayatımızın hiçbir ani geri gelmez. Neyi yazdıksa huzura O gidiyor. Onun için Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmuyoruz. Unutmamamız gerekir her anımızı değerlendirmeye çalışmamız gerekir. Bunun için mutlaka çaba gerekir, gayret gerekir, fedakarlık gerekir, ihlas gerekir, samimiyet gerekir. Eğer kaybettiysek nefsimizi kınamamız gerekir. Kendi nefsimizi kınamamız gerekir. Bu durumda şeytana uyduk demektir, şeytanın verdiği vesveseyi dinledik demektir. Eğer kul Rabbine aşıksa, gözünü, gönlünü ondan başka tarafa döndürmez. Rabbim Allah'tır der ve Rabbine koşar. Her ne olursa olsun taviz vermez. Hiç kimseyi, hiçbir şekilde taviz vermez seni seviyorum der ve sevgisini ispatlar. Rabbinin sevgisini kazanmak için, sevdiği gibi, emrettiği gibi yapar. Bunu bilmeyen, anlamayan hiç kimsede yoktur, hiç kimsede olmaz. Üç Ramazandır biliyorsunuz. Allah'ın El-Ef'alul anlatıyoruz. Allah'ın güzel fiilleri her fiili güzeldir. Her fiili el-esma-ül tecelli ediyor. Güzelliğinden tecelli ediyor. Sadece sevilmeye layıktır Allah. Kuruna muamelede bulunuyor. Hangi muamelede bulunuyorsa siz de böyle yapın diyor. Yani benim isimlerimle el-esma-ül husnamla isimlenin buyurur. Sıra Allah'ın vaat ettiği fiiline gelmiştir. Fiiller, bir kısmı zahiri, bir kısmı manevidir. Zahiri olanlar aynı zamanda manevidir, manevi olanlar da aynı zamanda zahiridir. Zahiri bir gerekliliği vardır. Allah'ın fiillerini, efarını el-ef'alul husnasını anlayınca, isimlerini anlamış oluruz, isimlerinden Rabbimizi anlamış oluruz. Kul, her bir kul, Allah'ın fiilleriyle birebir muhataptır, direk muhataptır. Allah ona muamelede bulunuyor, Allah ona manevi olarak muamerede bulunuyor. Bununla beraber her bir kul'a vaadde bulunmuştur. Kul da Allah'a vaadde bulunmuştur. Sözleşme. Vaaddeşme aynı zamanda sözleşme demektir. Sözleşti demektir, vaadde bulundu, söz verdi, sözleşti demektir. <gülüyor> Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Ayetlerde Rabbimizin ef'anını anlayacağız. Şeytan sizi fakirlikle korkutur buyurdu. Sizi cimriliğe davet eder, size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret, bir lütuf vaadeder. eder, Allah vaat ediyor, şeytan fakirlikle korkutuyor, cimriliği telkin ediyor, Allah ise evet, kendi katından mağfireti ve lütfi vaadeder. eder, yani Eğer cimri olmaz, kerim olursan, ikram edersen, Allah seni mahfudet eder, bir de sana da bulunur. El-Latif ismiyle tecelli eder sana. Allah'ın iltifatına, lütfuna layık olmuş olursun. Neden? Çünkü Allah'a olan sevgini, imanını ispatlamış olursun da ondan. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Kerim insan, cömert insan, Allah'a yakın, Resulüne yakın, cennete yakın, insanlara yakındır. Cibri insan da Allah'tan uzak, Resulünden uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak, cehenneme yakındır, şeytana yakındır buyurdu. Evet, Allah vaadde bulundu, dileyen Allah'ın vaadine güvenir, cimriliği bırakı kerim olur dileyende Allah'a göre değil de şeytanın verdiği telkine kurak verir, onu dinler cimrilik yapar müminler şöyle dua ederler Rabbimiz bize Resullerin vasıtasıyla vaat ettiklerini bize ikram et kıyamet gününde de bizi rezil rüsva etme derler muhakkak ki sen, vaadinde sadık olansın. Allah vaad eder, Allah neyi vaadeder? eder? Cenneti vaadeder eder, İmar edenlere, salih amel işleyenlere, cehennemi vaadeder eder, kafirlere, müşriklere, münafıklara, yolunda cehd edenlere, çaba gayret sarf edenlere, hayırda yarışanlara, mukarrabun olmayı, Allah'a yakın olmayı vaat eder. İman edenlere, müminlere, müttakilere, Allah'a karşı sorumluluğunu bilip, gereğini yapmaya çalışanlara, Güzel yapanlara, mühsinlere veliliğini vaat eder, dostluğunu vaat eder. Herkese çalışmasının karşılığını vereceğini vaat eder. Yanlış yapıp tövbe edince afi, mağfireti vaat eder. Rahmetini vaat eder. Bununla beraber Allah Kur'an'da baştan sona her neyi vaat ettiğini beyan etmiştir. Açıklamıştır. Hepimiz Allah'ın vaatlerini biliyoruz. İnsan da vaat etmiştir. Rabbi ile sözleşmiştir. Hangi vaatde bulunmuştur? Önce dünyaya gelmeden önce Allah'ı Rab olarak kabul edeceğini, iman edeceğini, Allah'ın terbiyesini kabul edip, Allah'ın terbiyesiyle terbiye olacağını, Allah'ın vahyiyle inşa olacağını vaat etmiştir, söz vermiştir gelmeden önce. Ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabında, kavru bela na deyince vaat etmiştir. Allah öyle buyurdu, Allah sizden söz almıştır. Söz almıştır ki Allah'ın ayetlerini gizlemeyeceksiniz. Onu beyan edeceksiniz. Bu durumda her bir kul Allah'a söz vermiş ki iman ettiği kitabı için hiçbir ayeti gizlemeyecek, olduğu gibi ortaya koyacak. Nerede? Elbette ki önce kendi üzerinde her konuda Rabbim nedir dediğinde ayeti gizlemedi, ayeti yalanlamadı, ayeti inkar etmedi demektir. Ama gizlediyse, kendinden gizlediyse, bu konuda Allah ne söylüyor bilmiyorum dediyse gizledi, yalanladı. Biri Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapıyorsa o da bunu böyle değil de şöyle yap deyince Ayeti inkar etti. Her bir kul kendi kitabına, Allah'ın ona gönderdiği kitaba iman etmiş ve her bir ayetle Allah ile vaatleşmiş, sözleşmiştir. Ki ben senin emrettiğin gibi yapacağım. Neye iman etledinse ona iman edeceğim. Neye güzel dedinse. Onu güzel olarak kabul edip öyle yapmaya çalışacağım. Neye çirkin dediysen ondan sakınıp sakındırmaya çalışacağım. Hiçbir ayetini gizlemeyeceğim. Sana verdiğim sözde geri dönmeyeceğim. Sözümü, ahdimi bozmayacağım. Allah öyle buyurur diye ayet-i kerimede Allah yolunda ölenler için müminlerden bir kısmı Allah'a verdiği sözü vadi yerine getirip Allah yolunda öldüler. Diğerleri de sırasını bekliyor. Yani Allah yolunda ölmeye hazırdır. Mesele savaşa gidip ölmek değildir. Mesele Allah yolunda hayatını Allah'a kurban etmektir. Hayatını, vaktini, zamanını. Allah yolunda harcamaktır. Onun için. Şehit ölülere değil, şehit olarak Allah onu dirilere söylüyor. Ölülere söylemiyor. Allah Resulullah Efendimiz'e şehit diyor buna beraber. Bir de Allah'ın bir ismi de eşşehiddir. Şehit ne demektir? Şahid olan. Allah bütün varlığa Şahittir, kendi zatına şahittir öyle buyuruyordu. Şehid Allahu an ilah illahu Allah şahadet eder ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kulları da şahit etmesi gerekir, kullar da şahadet edecek. Her anda, her yerde Allah'ın huzurunda olduğunu unutmayınca, Allah'ın emrettiği sevdiği gibi yapınca. Rabbim beni görüyor, Rabbim beni işitiyor deyince, işte hayatı böyle yaşayanlara şehit denir. Hayatı kulluğuna şehadet edince, imanına şehadet edince şehit olmuş olur. Şahit olmuş olur. Onun için Allah'ın kendisine nimet verdiği kullar, ayet-i de öyle buyurdu, nebiler, yani peygamberler, şahitler. Şehitler, şahitler. Sıdıklar, şahitler. Bir de salihler. <gülüyor> Size vaat edilen mutlaka gelecektir. Hiç kimse buna mani olamaz, buyurdu. Allah bize her neyi vaat etmişse bize gelecek olan O'dur. Her neyi bizim için takdir etmişse bize gelecek olan O'dur. Ve hiç kimse buna mani olamaz. Siz buna mani olamazsınız, dedi. İster nimet olsun, ister musibet olsun, nasıl bir imtihan olursa olsun, O her bir kulağa mutlaka gelecek, neden? Çünkü Allah bunu vaat etmiştir. Allah vaadinden dönmez. Onun için Allah neyi bize vaat etmişse bize gelecek olan O'dur. Ondan başka değildir. Kendi kendimizi sıkıntıya koyuyor. Ne olacak diye, nasıl olacak diye feryat ediyoruz, korkuyoruz, endişe ediyoruz. Ama Allah... Sana neyi vaat etmişse, sana gelecek olan ne odur? Hiç kimse de buna mani olamaz. Siz de buna mani olamazsınız. Cennet ehli, cehennem ehline biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek olarak buldunuz mu derler. Onlar da evet derler ve aralarında biri nida eder Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Cennete gidenler Allah cenneti cennete giden yolu nasıl anlatmışsa o cennet yolunda yürüdüğü için sonunda Allah'ın vaad ettiği cennet olduğunu bilerek yürüyor. Cehenneme gidenler de bile bile cehenneme gidiyor. Allah'ın vaadinin bu olduğunu, sözünün bu olduğunu bile, bilerek yürürler. Giderler. İşlerine gelmediği için cennet yoluna girip cehennem yolundan ayrılmazlar. İşine gelmiyor ondan. Nefsi öyle istiyor. Nefsine uyuyor, şeytana uyuyor. Dolayısıyla yolun sonunda cehennem olduğunu da biliyor aslında. Hayrı da, iyiliği de, güzelliği de herkes biliyor. Çünkü onun fıtratında bu mevcut. Kur'an onun fıtratında hiçbir şey için bilmedim, anlamadım diyemez. İyi nedir, kötü nedir, doğru nedir, yanlış nedir, iman nedir, küfür nedir, bilmiyordum diyemez. Eğer bilmiyorsa zaten Aklı olmadığı için o sorumlu değildir. Allah onu sorumlu tutmaz. Deliler sadece onu bilmez ve anlamaz. Münafık erkekler, münafık kadınlar sizden değil birbirlerinden öldürler. Onlar kötülüğü emrede, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu, onlara unutulmuş muamelesi yaptı. Çünkü münafıklar, pasıkların ta kendileridir. Allah erkek, münafıklara da, kadın münafıklara da, kafirlere de içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. Ve onlara, o onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için ebedi bir azap vardır. Allah münafık erkeklere de, kadınlara da, kafirleri de cehennemi vaat etmiştir dedi. Allah vaatinden dönmez. Tercihi kula veriyor. Kul için cenneti takdir etmiştir, tercih etmiştir, sevmiştir. Ama kul yok ile de ben cehenneme gitmek istiyorum derse, tercih de kula aittir. Ayet devam ediyor. Mümin erkeklere, mümin kadınlara da, kadınlar da birbirlerinin velileridirler. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, namazı ikame ederler, zekati verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak kutere altlarından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenleri vaat etti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük saadet, kurtuluş budur. <gülüyor>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 bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaaddir. Allah böyle vaat etmiştir. Allah'tan daha çok sözünü, vaadini yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte bu büyük saadettir, büyük kazanıştır. Kim bu alışverişi yapıyor? Bu alışverişi yapanlar, bunların özellikleri şöyledir. Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, ruku edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O meminleri müjdeli. kafir olarak ölüp cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar Allah'a orta Allah'a şirk koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de diğer müminlere. Evet Allah vadinden dönmez. Allah'ın vaadi haktır. Bunun dışında bir şeyi düşünmek sadece şeytanın verdiği vesvesedir. Zerre kadar hayır, zerre kadar şer, nerede olursa olsun Allah onu mutlaka karşımıza getirir. Yoksa ben yaptım bir şey olmadı, zulmettim bir şey olmadı, yanlış yaptım bir şey olmadı, günah işledim bir şey olmadı, dedikodu yaptım bir şey olmadı, gıybet ettim bir şey olmadı, bir şey olmadı, o bir şey geliyor. O yoldadır. zerre kadar da olsa o yoldadır geliyor aynı şey hayır için öyledir ibadet yaptım zikir yaptım, hizmet ettim çaba gayret sarf ettim Rabbim için şöyle fedakarlık yaptım, şöyle affettim, şöyle mahfret ettim, şöyle kızınca öfkemi yuttum, kızgınlıkımı yuttum ama bir şey kazanmadım. geliyor, yoldadır geliyor bir şey olmaz mı? zerre kadar hayri, zerre kadar şerri, nerede olursa olsun Allah mutlaka karşınıza getirir dedi. Allah'ın vaadi haktır. Hepinizin dönüşü onadır. Çünkü o makhlukatı önce yoktan yaratır, sonra da iman edip salih amel işleyenlere adaletle mükafat vermek için onları huzuruna geri çevirir. Kâfir olanlara gelince, inkar etmekte oldukları şeylerden dolayı, onlar için kaynar sudan bir ziyafet, elem verici bir azap vardır. Allah'ın takva sahipleri için vaad ettiği cennetin özelliği şöyledir. Onun zemininden ırmaklar akar, yemişleri, ve gölgesi süreklidir. İşte bu müttakiller için varacakları sondur. Kafirlerin sonu ise ateştir. Zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. Allah yolunda olmayanlar, zalimler, kendine zulmedenler birbirlerine yalandan başka bir şey vaat etmezler. Kıyamet günü Allah insanları dirilttiğinde derler ki Eyvah bize bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiği gündür. Allah'ın Resulleri gerçekten doğruyu, hakkı söylemişlerdir derler. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturanlarla, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmazlar. Allah malları ve canları ile cihad edenleri derece itibariyle elbette ki oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de güzellik, cennet vaat etmiştir ama mücahitleri oturanlardan çok büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Şeytan insanlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. Allah iman edip, güzel şeyler yapanlara, zalih amel işleyenlere Vade bulunmuş, söz vermiştir ki onlara mağfiret ve büyük bir, azim bir mükafat vardır. Kıyamet günü hesap yerinde, hesap görülünce, iş bitirilince şeytan diyecek ki muhakkak ki Allah size gerçek olanı hakkı vaad etti. Allah her neyi vahyetmişse vaat ettiğidir. Allah'ın vaat ettiği gerçektir. Ben de size vaat ettim. Vesuse vererek vaat ettim. Ama ben size yalancı çıktım. Zaten yalan söylediğimi biliyordunuz. Bir yerde Allah'ın vahyi vardır. Bir yerde şeytanın verdiği vesuse vardır. Nasıl şeytan doğru söyler de mümin nasıl Rabbinin? vahyini yalanlar. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Bir yetkim, sanatım yoktu. Ben sizi hiçbir şeye zorlamadım. Ben sadece sizi davet ettim, çağırdım. Siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni kınamayın, yermeyin, kendinizi, nefsinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz der. Muhakkak ki Allah, muhakkak ki daha önce ben sizi, beni Allah'a şirk koşmanızı reddettim. Muhakkak ki zalimler için elem verici bir azap vardır. Şeytan'a uyanlar, şeytani Allah'a şirk koşmuş olur. Şeytan bile onu kabul etmiyor beni Allah'a şirk koşmanızı reddettim. Herhangi bir konuda Allah bir şey söylemiştir. Şeytan da bir vesvese verir. O şeytanın verdiği vesveseyi kabul edince onu Allah'a şirk koşmuş olur. Bedir Savaşı'nda münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar imanları zayıf olanlar dediler ki meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuştur diyorlardı Dur. and olsun ki and olsun birbiri peşinde gönderilendire resullerime and olsun şiddetle eserek zararları savurup atanlara, Allah'ın nurunu saçanlara, sorunu, sıkıntıyı giderenlere, hakikati, hayırları yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, ant olsun, yemin olsun, Zikri telkin edenlere, Rabbiniz, Rabbiniz zikre davet edenlere andolsun. Allah'a yönelmiş olanları temizlemek, kötülükleri örtmek, temizlemek, sakındırmak için. Bilin ki size vaat olunan şey mutlaka gelecektir. Allah size her neyi vaat etmişse Mutlaka o size gelecektir. Her şeyin sonu ne zaman olur? Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök kubbe yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, Resullerin ümmetleri hakkında şahitlik yaptıkları zaman, o vakit geldiği zaman bu ne zaman olacak olandır ne zamana ertelenmiştir bu ayrım gününe nedir o ayrım günü ayrım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin o ayrım günü, o gün peygamberleri, resulleri, ahireti, yalan sayanların vay haline dedi Allah. Söz hakkı Allah'ındır. O ne dediyse onu dinliyoruz, onu söylüyoruz. Kendisine güzel bir vaade bulunduğumuz ve ardından ona kavuşan kimse, Sırf dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız, sonra kıyamet yönünde azap için huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse bir olur mu? Evet, Allah vaat etti, Allah vaat eder. Allah kullarına cenneti vaat etmiştir rızasını vaat etmiştir, yakınlığını vaat etmiştir, kendisine halife olmayı vaat etmiştir. Neyin karşılığında? iman edip, salih amel işleme karşılığında, Allah'a ve Resulüne itaat etme karşılığında, güzel yapma karşılığında, mühsin olma karşılığında, mütaki olma karşılığında, Allah'a karşı sorumluluğunu, kulluğunu bilip kul olmak karşılığında, hayırda yarışma karşılığında, hayra koşma karşılığında, iyiliği, güzelliği, hayrı emredip, kötülükten men etme, sakındırma karşılığında. Allah bütün nimetleri vaat ediyor, vaat etti. Aynı şekilde Cehennemi vaat ediyor, azabını, gazabını vaat ediyor, lanetini vaat ediyor. Neyin karşılığında? Küfrün karşılığında, şirkin karşılığında, nifakın, münafıklığın karşılığında, Allah'ın ayetlerini yalan sayma karşılığında, Allah'ın ayetleriyle mücadele, cehd etme karşılığında, ayetlerini hükümsüz bırakmak için çaba gayret karşılığında, buna बराबर insanları öldürme karşılığında hem zahiri hem manevi bir insanı öldürme karşılığında tek kelimeyle imanı kaybetme karşılığında insanlığını kaybetme karşılığında Rabbini kaybetme karşılığında Rabbini dinlememe Rab'binin ayetlerine karşı kör ve sağır olmak karşılığında hayvanlar gibi hiçbir şeyi işitmemiş, anlamamış gibi yapmak karşılığında. Ahireti de dünyayı tercih etme karşılığında. Rabbim bana dünyada ver deyip ahireti ikinci planda görme karşılığında. Peygamberleri bırakıp başkalarına tabi olma karşılığında. Başkalarının kendine örnek alma karşılığında Resulüne tabi olmayıp onun ahlakını kazanamama, o ahlaka bürünememe karşılığında Cehennem'i vaat etmiştir. Hepsini kitabında, vahyinde her bir kula apaçık beyan etmiştir. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun buyurdu. Dileyen cennete koşsun, dileyen cehenneme koşsun. Dileyen Rabbine şükretsin, dileyen nankörlük yapsın dedi. Tercih hakkını verdi. Ama Allah ben senin için cenneti tercih etmişim dedi. Seni kendim için yaratmışım dedi. Bana kur olasın, abd olasın, aşık olasın, aşıklık şerefini taşıyasın diye bana yakın olasın, mukarrebun olasın, veli olasın, dost olasın diye yarattım buyurdu. Ama tercih senindir. Yok. Ben insan, Hazreti insan olmak istemiyorum. Hayvan olmak istiyorum. Tercih senindir. Buyur. Allah'a yürümek için, koşmak için, varmak için hep beraber yola çıkmışız. Yoldayız. Gideceğiz ve kazanacağız. Arada bir tökelesek de, sendelesek de, hatta düşsek de kalkacağız, tövbe edeceğiz, istiğfar edeceğiz, sana geliyorum Ya Rabbi diyeceğiz. Hiçbir konuda nefsimize, şeytana taviz vermeyeceğiz. Ben demeyeceğiz, bence demeyeceğiz, Allah diyeceğiz, Allah'a göre diyeceğiz. Rabbimizle yürüyoruz, Rabbimize koşuyoruz. Hem de aşkla, aşk yolunda engevde tanımıyor. Hep söylüyoruz. Bütün Nebiler, bütün Resuller kıyamete kadar bütün Peygamber varisleri, müşid kamiller, veliler Allah'a giden kervanlardır. Onlarla beraber olanlar Kurtuluşa eriyor, saadete eriyor, gerisi yolda kalıyor. Nasıl ki her peygamber için bu böyledir, kavbi iman etmeyip Allah'ın gazabı gelince bir tek ona iman edenler, o peygambere, o nebiye, resule, iman edenler kurtuluşa eriyor. Gerisini Allah helak ediyor. Yani beni iyilemez diyenleri de helak ediyor. Nuh'un gemisine bilmeyenler helak oldu. Ancak ona iman edenler gemiye bindi, binebildi. Bu her zaman için böyledir. Ya kervanın içine dahil olacak, ya o gemiye binecek, onunla beraber gemi inşa edecek, onunla beraber kurtuluşa erecek ya da helak olur. Helak olanlardan olacak. Evet gemiyi yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Onun için gemiye ümmeti davet ediyoruz. Tufan kopmuştur, görünüyor. Eğer ölenler cehenneme gidiyorsa, bundan büyük tufan olur mu? Eğer insanlık ümmet Rabbine iman etmemişse, bundan büyük tufan olur mu? Eğer insanların çoğu iman etmemişse, çoğu cehenneme doğru gidiyorsa, boğuluyorsa, küfürde bundan büyük tufan olur mu? Küfür tufani, şirk tufani, günah tufani, Allah'a isyan, itiraz tufani, Cehalet tufani. Onun için gemisinde gemide olmak lazım. Tevhid gemisinde, iman gemisinde, aşk gemisinde, muhabbet gemisinde. Bu oranları da toplayıp gemiye koyup taşımak gerekir. Evet. Allah bizi cenneti vaat ettiği kullarından eylesin. Rızasını, dostluğunu, yakınlığını, cemalini vaat ettiği kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Kardeşlerimize selam olsun.